Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Üç programdan beri Thomas Sealy'nin Bal Arısı Demokrasisi kitabından bal arıları yeni bir ev seçmeye ve oraya nasıl gitmelerini, e, gittiklerini anlatıyorum. Ve e, geçen sefer toparlamak gerekirse aslında 20-30 arı yeni yaşanacak yer uygun bulduklarında yeni eve göç oluştuğu ile programı kapatmıştım. Bu aslında tüm oğlun %1,5 ve %1,7 kadar yani kararı quorum ile oluşuyor, oluşturuyorlar. Bunu hız bakımından yapıyorlar çünkü uzun müddet asılı kalamayacaklar. Hani bütün karındalarda bal var ama o bitmemesi lazım çünkü yeni eve geldikleri zaman o bal onlar, o baldan kalacaklar. Petek yapmaya, yani mum yapmaya başlayacaklar ve o bal ile e, aynı zamanda e, anayı tekrar şişmanlatmak zorundalar. Şimdi e, 20 ve 30 ara arasında e, arılar karar veriyor. Bu ev doğru bir ev. Bu yeni lokasyon bizim için çok güzel bir lokasyon ve bunları e, oradaki os, asılan ol oraya götürmek zorundayız. Şimdi Thomas Hill bunu araştırarak ve sayarak yaptı. Hani gitti, baktı kaç tane e, arı orada o yeni olacak yerin etrafında dolaşıyor. 15 tane içeride, 15 tane dışarıda. Her seferinde veyahut 20 tane içeride, 10 tane dışarıda. Her seferinde böyle aşağı yukarı 30 tane arı var. Şimdi bunu Thomas Hill'in bilmesi ve sayması gayet iyi de arılar bunu nasıl sayıyorlar? Onu çok Merak ettim ve e, böyle bir şey yazıldığımda bir kitapta ve okuduğumda kafama hemen öyle sorular geliyor ve hızla okumaya devam etmek istiyorum. Nasıl bu aralar bunu anlıyor 20-30 tane oldukları. Sili diyor ki herhalde belli bir sıklıkla birbirlerine çarpıyorlar ve öyle anlıyorlar. Ayrıca Nazonov firmonu da girişe bırakılıyor diyor. Bu birbirlerine çarpma teorisi size garip gelebilir. Ama bir zaman çekirge tüm hasat yemeleri, problemleri hakkında bir yazı okumuştum. Şimdi bu sihirli kitabı okuduğumda birden bu e, yazıyı hatırladım. Bu e, çekirgeler e, ne zaman birden yola çıkmaya karar verdikleri ve bir günde böyle bulut gibi gelip tüm hasadı bitirip ile alakalıydı. Yani ne, nasıl oluyor da onlar birden e, kalkıyorlar gidiyorlar yani öyle bir veba nasıl ve neden başlar e, hakkında e, hakkındaydı. E, Çekirgeler çoğaldıkça arka bacakları ile birbirlerine belli miktardan fazla birbirlerine dokundukları hem ilk önce e, dokunduklarında pardon hem ilk önce bacakların Renkleri yeşilden kahveye rengiye dönüşüyor ve sertleşiyor. Çok kısa sonra seyahata başladıklarını anlattı yazıda. Bunu bulan bilim adamı kendisi çekirge bacağı benzeyen bir nesne ile deney yapan çekirgelerin bacaklarına dokunduğu zaman da oluyordu. Yani bunu bir tahminden Yola çıktığı ve ondan sonra aynı şekilde az da olsa e, sürekli böyle dokunmalar e, yaptığında birden baktı ki hakikaten e, yola konuluyorlar. Onun için Silin'in düşüncesi o kadar garip bir düşünce gibi gelmedi bana. Ayrıca e, daha sonraki konuşmalarımın içinde de göreceğiz ki bazı e, bilim adamlar, e, yani tüm bilim adamlar tabii ki e, şey yapıyorlar. Ee, ...observation yani bak, bakıyorlar, seyrediyorlar ve gittikçe daha çok e, anlamaya başlıyorlar ne gördüklerinde. Ve bir tahminde e, bulabiliyorlar fakat bazen bunu te, e, e, hakikaten doğru olup olmadığını kanıtlayamayabilirler. Ve sonra başka e, bilim adamları seneler sonra bunu... E, e, e, ...yapabiliyorlar. Bunu Sealy'de yaptı Landauer'ın düşüncesini... ...sonra e, kanıtladı... Şimdi e, bu kadar çok e, garip gelse de size hani bacaklardan bacaklar dokunmalar den e, nasıl oluyor da yola çıkıyorlar e, şöyle bir düşünün ki kalabalık bir kafedesiniz ve sürekli parmaklarınıza bas parmaklarınıza basılıyor. belki siz de kafeden çıkmaya karar verirsiniz e, demek ki sili aralarda da böyle bir olgu olabilir düşünmüş diye tahmin ediyorum. Şimdi önce öncü veya keşifçi arılar yeni beğenilen bir evde yeteri kadar birbirlerine çarptıktan sonra bunu kümelenen oğla anlatmak gerekiyor. Yani kümede asılan tüm arıları harekete geçirip ve onları takip edip onların yerlere yeni eve götürmek zorunda. Bunu aynı kovandan çıkmak için metodu ile yapacaklar. Buradaki püf noktası, e, tüm arılar uçabilmeleri için 35 derecede olması gerekiyor. Bunu hayal etmek için ilk önce oğlun yapımını e, anlat, anlamak gerekiyor. Futbol topu boyutunda fakat biraz daha yumurta şeklinde bir küme arı, bir küme arı bir daldan asılı olduğunu hayal edin. Bu asılan oğlun içinde belli bir ısı var dış ısısı 17 dereceye kadar düşebiliyor. Eğer 15 derece altında düşerse arılar uçamayabilirler ve hatta oğudan aşağıya düşebiliyorlar. Onun için eğer kaza ar açık tabi yuva yapmaya karar verirlerse ki yaparlar bazen. Bir kere bahçemde gördüğüm bir ağacın içinde e, petekler yapmaya başladı. Çok güzel bir görünüş ama bir kova, kovukta falan değil yani ortada. O koloni ısı düştüğünde ölmeye mahkum oluyor. E, arılar ancak titreyerek kendileri ısıtabiliyorlar. Şimdi bu motor ısınma sesi neden yaptıklarını da anlayabilirsiniz. Zira kanat motorlarını ısıtıyorlar. Ve bunu havanın ısısı e, 10 derece altında düşünce yapmak zorundalar. Eğer ki kovanın içindelerse. Ayrıca eğer hava 20 dereceden sıcaksa, Asılan oğlun içinde havalandırma kanalları bırakıyorlar. Ama o zamanı havanın ısısı çoğunlukla 35 derecede olmadığı için uçmadan önce arılar ısınma yapmak zorundalar. O zamanı genellikle Mayıs ve Haziran başı oluyor. Onun için çok soğuk olmuyor ama 35 derecede genellikle olmuyor. Şimdi asılan oğlun veya kümenin içinde 3 değişik ısı katı varmış. En ortasında Ananın etrafında 35 derecedir ve oradaki arılar normal durup dinleniyorlar. Bir kat ileride 30 derecedir ve ısınmak için titreyerek titire, enerji tüketiyorlar. En dış katı 19 derece diyelim. Arılar birbirlerine daha yakınlaşıyorlar. Yani daha sık bir kabuk olarak hayal edebilirsiniz onu. Kovandan çıkmak için kovandan nasıl çıkartıyorlar anlattığım gibi öncüler yaptıkları buzz running yani heyecanlı zikzaklı koşuyorlar ki sakin, sakin duran aralar da hareket etmeye başlasınlar ve birbirlerine tutarak sallanıyorlar. Duran aralar tutarak kanat kaslarını yüksek hızda çalıştırıyor ve Thomas Sealy tahmin ediyor ki Osrada sırada birbirlerinin ısısını hissediyorlar ve kontrol ediyorlar. Yani o bir ısı kontrol mekanizması diyor. Bu sefer asılan olda da bunu yapmaya başlarlar. Geçen sefer anlatmıştım ki bu iki tane arı düşünün. Birbirleriyle kafaları birbirlerine bakıyor. Duran arı. Durduğu gibi öbür ara yani baz running veya heyecanlı yürüyüş ve hadi yola çıkalım, e, çıkalım diyen e, ara onu omuzlarından tuturu, tutuyor hem orada ısısını ölçüyor ama hem de böyle e, titretiyor böyle tık, tık tık tık tık tık yapıyor hadi hadi hadi sallıyor yürü yürüyor yürü falan gibi bir şeyler e, anlatıyor öbürkü de rahatsız oluyor ve yürümeye başlıyor ve hatta orada başka aralara yapmaya başlıyor. Demek ki bunu yaparken arılar birbirlerine yürütmeye teşvik ediyorlar ve aynı zamanda ısılarını anlıyorlar ve dolayısıyla hazır, yani uçmaya hazır olup olmadıklarını an anlıyorlar. Bu şekilde tüm arılar yarım saat kadar da 35 derecede oluyorlar. Çünkü hareket ettikçe ısınıyorlar. O sırada gene kovanın içinde gibi, burada da, Vrumlamaya başlıyor yani vrum vrum vrum vrum çünkü ve o gittikçe çoğalıp tüm arılar 35 derece bulduklarında %80 vrumlamaya yapar ve 10 dakika sonra yeni evine uçmaya başlarlar. Frumlama ediyorum çünkü başka bir kelime düşünemiyorlar. Yani orada bir, bir, e, e, bir motor start ya yani kendi şey motorları e, omuzlardaki yani kanat motorlar, kanat e, kasları ısıtıyorlar ve o bir ses çıkartıyor çünkü tabii ki kanatları hareket ediyor. Hani bir yerde oturduğunuzda bir ara geçtiğini duyuyorsunuz. O tür bir ses ama çok daha fazla. Eğer bir gün asılan bir oğul görürseniz ve hiçbir şey yapmak istemeyip sadece görmek istersiniz, bir sandalyeye çok uzaktan, çok uzakta olmayan bir yerde korun ve oturup bekleyin. Kim bilir, kim bilir ne kadar ilginç şeylere şahit olursunuz. Bana daha nasip olmadı. Zaten görürsem oturmam. Kaçırmamak için onu hemen toplamaya bakarım. Siz de belki hemen bir aracıya haber vermek istersiniz ki o gelsin toplasın, onu çok mutlu edersiniz. Kova'dan neden ve nasıl çıktıkları, asılı durdukları kimler ve nasıl yeni ev buldukları ve yeni eve gitmeye ne zaman ve nasıl karar verdiklerini e, konuşmuştum. E, ortalama bir oğul 11-500 arıdan oluşuyor ve bütün bu arılar nereye gideceklerini nasıl biliyorlar ve nasıl kayboluyorlar diye merak edebilirsiniz. Yani oradaki asılan ilk asılan kümeden o eve gitmek ki proses nasıl bir proses Nasıl bir olay? Sili bunu da ispat edebildi. Arılar, güneşin yardımı ve topografyadaki gölet, yüksek ağaç gibi belli noktalar ile hareket ettiklerini biliniyor. Aynı göç eden kuşlar gibi. Ayrıca uçan bir ol her zaman ananın firmonu takip ediyor. Hatta eğer ana bir şekilde yoruluyor ve bir yere konuluyorsa onu hemen bulup etrafında kümeliyorlar ve beklemeye başlarlar. Ana tekrar kalkana kadar. Asılan oğulun kümesi kalkarken... Toplamak için başlangıçta yavaş uçuluyor. Yani hani o öncü ve keşif arılar yavaş böyle etrafında uçmaya başlıyorlar. Artık herkes uçmaya hazır. Herkes 35 derece ve kanat kasları ısındı ve hazırlar. Ve havada, havada dolaşıyorlar. Hepsi havadayken artık hızlanıyorlar ve saate 6 kilometre kadar hızlı yeni evlerine doğru gidiyorlar. Şimdi onları takip etmek zor olmaması gerek diye düşünebilirsiniz. 6 kilometre yani hızlı bir yürüyüş. Ama ben onu bir iki kere yapmaya çalıştım. Ve aralar bizim kullandıkları yol kullanmadıkları için son derece zor olduğundan emin olabilirsiniz. Yani daha bayır başkalarının arazisi ve dikenli çalıları düşünün olmuyor. Her seferinde kaybettim. Silide. Martin Landauer bunu München'den nasıl yaptı diye hayretle yazdı ve onun da bazı oğullar kaybettiğini ama München sokaklarında koşarak gene de birkaç tane takip ederek bulduğunu yazınca Landauer daha da hayran kaldım. Kim bilir belki de bazı onu gören insanlar onun şehrin delisi olduğunu düşmüş olabilirler çünkü koşarken sadece koşmuyor aynı zamanda yukarıya bakmak zorundaydı tabii ki. Genellikle oğul hava güzelken uçar. Bunun sebebi var. Öncü arılar arı bulutun üzerinde uçuyorlar. Yani bir bulut değil, arı bulutun. Bir bulut arıdan oluşan bir e, bulut var. Ki yeni evi bilmeyen arılarla onları kolayca görsün. tek renk olup onları gösteriyor... Onun için hava güzel olmasını çok bulutlu olduğu zaman zor oluyor veya değişik değişik bulut renkler olduğu zaman zor oluyor. Halbuki aşağıya baktıklarında orada o kadar detay var ki gözükmeyecekler. Bu şekilde öncüler yeni evi bilmeyenleri ileri geri giderek çekiyorlar. Yani hızlanıp ilerliyorlar ve sonra tekrar buluta doğru gidip onlara yol gösteriyorlar. Yavaş uçan arılar bu önceleri takip ediyorlar ve hızlanıyorlar ve bu şekilde gittikçe tüm grup hızlanıyor. Hani bunu köpeklerle yürüdüğünüzde onlar sürekli hızlı ilerleyip tekrar geri dönüp sizi bekliyorlar. Sonra siz yetiştiğinizde onlar tekrar hızlanıyorlar ya bu şekilde hayal edebilirsiniz. En azından ben hayal ediyorum. Ee, bu fenomen... fenomen Landauer 1925'te gördüğünü zannettiğini yazmış ama ispat edememiş. Sili bunu fotoğraflarla ve başka zor deneylerle ispat etmeye karar verdi ve edebildi. Yeni eve geldiklerinde hızlı hızı tekrar azaltıyor ve duruyorlar. O sırada öncüler yeni eve gidip girişte Nazonov feromonu uçurtmaya başlıyorlar ve tüm arılar 20-30 dakikada içeriye giriyorlar. Bunu görmek çok güzel ve mutlu edici bir şey. Ee, galiba bir müzik ara vermek lazım değil mi? Evet. Ee, bugün uh, Our House, uh, Crosby, Stills, Nash and Young' Our House uh, dinletmeye uygun bulmuştum that you bought today, staring at the fire for hours and hours while I listened to you playing your love songs. You're bored today. evet herkesin güzel bir ev olmasını hayali ile hareket ediyor. Arılar da öyle yapıyorlar. Ee, bu yeni ev bulduklarında ve onu gördüğünüzde buna hakikaten hayret ediyorsunuz. Ne kadar e, düzenli bir şekilde giriyorlar. Birbirlerine bekliyorlar ama hızlı hem hızlı hem düzenli bir şekilde e, yapıyorlar. Bu e, Bunu görmek ben birkaç kere e, görme fırsatı buldum. Bu beni çok çok mutlu ediyor her zaman ve e, arılar ne kadar harika hayvanlar olduğunu e, görüyorum. Evet Nazonov Ferimon'u söylemiştim. E, bırakıyorlar. O sırada yani içeriye e, girdikleri zaman e, bu öncüler yani daha evvel bu evi seçenler e, hemen e, karının alt bölümünde bütün aralarda var ama onlar bunu yapıyorlar. E, bezeleri var. Onun içinde bu Nazonov Ferimon ve arka bacaklarını e, ve karınlarını havaya kaldırıp kanatlarını çırpıtarak çırpıtara çırpıtılarak bu feromonu uçuruyorlar. O şekilde bütün arılar e, bunu hissediyorlar. Oraya gitmemiz lazım. E, evet, yeni evine geldikleri zaman karınlardaki balı ile hemen yeni hücre inşa etmeye başlıyorlar ve anaya yemek yedirip şişmanlatıyorlar ki bir an evvel yeni hücrelere yumurtlasınlar. Sili kitabının son bölümünde Aralardan biz insanlar neler öğrenebiliriz kendine soruyor ve bunları sıralıyor. Bir karar verme grubu aynı ilgi alanı ve birbirlerine saygı duyan kişilerden oluşturur. Oluştur. Liderin fikirleri karar verme mekanizmasında hiç rol oynamasın. Yani grup dinamiğine bırakın. Problemin çeşitli solüsyonlara yer verin. Bunun için büyük bir grup gerek, değişik fikirli insanlara gerek, kişisel araştırmaya yer bırakın ve açık paylaşmaya yer verin. Yani herkese çok informasyon, çok bilgi e, gitsin ve her kafadan ses çıksın. Sonra tartışarak grubun bilgisini toplayın. Hız, beraberlik ve doğruluk için quorum kullanın. Yani quorum, herkes hem fikir olmayabilir ama iyi bir solüsyon bulundu. Demek ki o solüsyon, öbür solüsyon kadar iyi olabilir. İlk bulunan bize uyan solüsyon kullanacağız. Evet, Silly'nin kitabından ki bilgiler bu kadardı ee, ve e, şimdi de 2014'te çıkan entomoloji entomolog olan Mark L. Winston tarafından yazan B Time. Lessons from the Hive hakkında konuşmak istiyorum. Bakın bir sürü kitaplar çıkıyor bu e, arıcılık hakkında ve neler öğrenebiliriz diye. E, Sealy böyle bir şeyler söylüyor. E, Winston da de, e, başka e, dersler e, çıkartıyor. E, Türkçesi ara zamanı kovandan öğrendiklerimiz diye tercüme edebiliriz. Ve ben bugün o ikinci bölümün, adı, bölümün e, hakkında konuşmak istiyorum. Adı Bal. Bugün bitiremeyebilirim ama o zaman gelecek sefer devam ederim. Zaten 2 dakika e, kalmış. E evet bakayım. E, bal. Adem B. ile yapılın söyleşinde de, de değindiğim gibi marketteki aldığınız balın aslında bal olmayabilir. Bugün biraz iyi bal ve kötü baldan bahsedeceğim. Balın kriminal bir tarihçesi olabilir. Arılar bal karınlarında nektarı taşırken ona enzimler ekliyor ki nektardaki kompleks şekerleri daha basit forma e, getirebilsinler. O şekilde şekerler hem arılar hem de bizim için haz, haz, hazmetmesi daha kolay oluyor ki bu basit şeker formları bakterilere karşı daha dayanıklıdır. Ayrıca hidrojen peroksit ve metil sal katalizasyonu olur ve ondan dolayı mantara karşı dayanıklılık artıyor. Her değişik yerden gelen bal değişik bir tadı var. Aynı şaraplar gibi. Arılar 5 kilometre kadar uzaktan nektar ve polun, polen almaya çıkabiliyorlar ve aslında balları ile Sezon ve topografyası hakkında o yerin hakkında geniş bir tat ve koku resmi çiziyorlar ve geniş bir bilgi de veriliyor eğer bunu e, e, bir laboratuvarda araştırabiliyorsunuz. Balın geldiği yerde kendiliğinden neler yetiştiğini görebilirsiniz ve bu şekilde... Balın durumu geldiği yerin ekolojisi durumun hakkında da bir şeyler anlatabiliyorlar ve hatta hangi memleketten geldiğini de görebiliyorsunuz. Daha ileride konuşma içinde bunun önemini e, anlayacaksınız. Bal ısıtılmadan çerçeveden çıkartılıyorsa tadı en güzel şekilde muhafaza ediliyor ve antibakteriyel ve antimantar özelliklere de kalıyor o zaman. Bal aslında öyle olması gerek. Demek ki <gülüyor> evet zamanım bitti anladım. E, demek ki kötü bal hakkında gelecek sefer konuşacağım. Bu küçük bir entrodüksiyondu. Gelecek sefer görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın. Propolis, arıların dünyası. ...hazırlayan ve sunan Maria Sezer...